23. Onur Haftasının iki mekandaki sergisini konuşmak üzere mamavda toplanmış bulunuyoruz birazcık kalabalık bir kalabalık bir ekip var hem lokal hem Mamav iki mekanda istersen ilk önce Metin seninle başlayalım tamam Onur Haftası komisyonundayım ben iki yıldır ve 2 yıldır da sergi komisyonunda özellikle görev alıyorum. Onur Haftası Sergi Komisyonu 2009'da ilk defa bir sergi yapmış Hafriyat'ta. Hı hı. Ben o sergiyi görmüştüm ve böyle çok heyecanlanmıştım. Sonra 2010'da oldu, 2012'de oldu. Ee, bazı yıllarda yapamamış komisyon çünkü gönüllerle işliyor ve hı hı hı. o yıl kim buna el atmak isterse o yapıyor. Hani böyle bir tutarlılık ya da bir hı hı. süreklilik arz etmiyor. 2014'te Nereden Nereye ismini verdik serginin adını ile beraber bu sene de aynı isimle devam ediyoruz. Devam evet. sergisi aslında bu. Ya aslında ben Efe ile şey konuştuk hani sergimizin adı hep nereden nereye olsun. Tema değişiyor her sene. Hı -hı. Temanı da bizim ismimiz olsun çünkü hep böyle geçmiş geçmişi hareketin kıymeti geliyor, önünü görmeye çalışıyor. Kelime O nereden nereye kelimesi sevdik biz. Hı -hı. Hani böyle devam edersen ne âlâ ama seneye komisyonun yeni biri eklenir, biz olmayız, ismi değişir bilemeyiz yani. Hı -hı. Komisyonu Şimdi... derin şimdilik nereden nereye diyoruz. Ben bir şey sormak istiyorum, nereden nereye? Hı -hı ilk çağrışım aslında sanki işte Türkiye'de LGBT eğilimli ya da LGBT hmm. destekli sanatın böyle bir şeyini, dökümünü hmm. tayseri olarak verecekmişiz şey deneyimini ilk seferinde de yer almıştı açıkladıktan evet. sonra öyle, öyle olmadı ama bu serginin böyle bir iddiası hiç yok denebilir mi? Daha çok sanki e, güncel eğilimleri ortaya koyuyormuş gibi belki biraz bu hmm. Evet. Aslında zamansal olur. bir çalışım yapıyor hep hmm. ama genelde kendini tanımlama üzerinden var eden bir politika yapıyoruz. Biz, biz kimiz? Bu LGBT kim? Çünkü her sene yeni bir şey ekleniyor, birileri bizi tanımlıyor, biz kendimizi tanımlamaya devam ediyoruz. Biz kimiz, neyiz, ne yapıyoruzu gösteriyoruz aslında. Hatta bizimle ilgilenenler kim, bize yakın, gelen, yakın olan hareketler kim, sanatçılar kim de gösteriyoruz. Çünkü illa bize LGBT bireyler başvursun demiyoruz. Kendini iş üreten, bu konuya dair bir şeyler söylemek istediğin herkes bize başvuruyor. O uzun açıklamayı nasıl toparlayayım bir cümlede bilmiyorum ama şeyden bahsediyorum aslında. Biz kimiz, ne yapıyoruz, nasıl üretiyoruz ve onu da sanatta nasıl resmediyoruz gösteriyoruz aslında. Nereden nereye biraz da onu söylüyor. O yüzden her sene bir retrospektif yapmak çok zor. Bir i̇lk sene öyle bir isim sevdik, bulduk ve bu sene de aynı isimde devam edersek sanki bu bir süreklilik arz edecek gibi bir durum olsun istedik. Çünkü her sene isim değişiyor, insanlar değişiyor. Biraz böyle hani tutarlı bir şey yaparsak belki bilinirliğimiz artar diye düşündük. Hı hı. Kaldı ki öyle oldu. Başvuran sanatçılar çoğaldı. Biraz daha görünür olduk hem medyada hem arkadaş başvuran insanlar birbirine söyledi. Başvuran bir daha başvurdu. Hı. İlhan Bey ki o başvuru süreçlerinde iki senedir varsın değil mi? İlhan? Ben aslında iki senedir şöyle varım. Geçen sene sanatçı olarak katılmıştım, iş vermiştim. Ama bu sene sanatçı olarak katılmadım. Sadece beni seçici kurul'a çağırdılar. Yani iş seçiminde ee, o ekibin içinde ben de vardım. Yani jüri de ben de vardım. İşte benden başka Fatih Özgüven ve Taner Ceylan vardı, Canan Asena Günan vardı, Aslı Çetin Kaya vardı. Ben de o ekibin içindeyim. Çok uzun zamandır takip ediyorum zaten. Bu sene böyle seçki içindeydim. Başvuru yoğun mu aslında? Aslında Metin de biliyor. 40 40'a yakın hatta 40'ı geçiyordu değil evet, 42 mi? Evet 42'ye yakın 42. başvuru var. Hatta dün sergiye geldi. Ben başvurdum. Başvurumu görmedim. Neyisini falan diyenler de vardı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Biz işte e, toplanık e, toplanıp e, eledik işleri. Hem mekan e, yetersizliği yüzünden hem de işlerin biraz e, Belli bir e, düzeyin üstünde olmasına itina gösterdiğimiz için e, biz e, bir gün toplanıp beraber seçtik. Mekan işleri. dediniz, şimdi biz Mamua'dayız ama bir de Block Art Space var bu arada. Block'tan da Mine bizimle de birlikte var. <gülüyor> Siz nasıl dahil oldunuz? Biz aslında geçen seneden beri takip ediyorduk Çukurcuma'da olmuştu yani iki me mekan. E, Mamua ile zaten sürekli e, iletişim halindeyiz. Ondan sonra Metin ve Efe sayesinde biz de katılmış olduk. Geçen seneki diğer MAMA Alışı'ndaki diğer mekan kapandığı için yine çukurcu Cuma'da olsun, hani birbirine yakın olsun istedik. O yüzden bize destek olmak istedik. Böyle katıldık. Bir de başka bir fikir varmış sanırım. Söylemekte sakınca yok herhalde. Yo, yo. Sergi bittikten sonra da bazı işlerin... Daha sonra sergilenmek hmm, sergileri evet. de kaldı. Yani bir Timeline adlı bir sergi olacak. Temmuz ayı boyunca devam ediyor. Block Art Space'in kapanış sergisi olacak. Birinci senemizdi zaten. Yani bir sene geçen Ağustos'tan bu Ağustos'a kadar Block Art Space'de neler oldu? İşte sergiler, etkinlikler, konuşmalar onları anlatan böyle bir e, tarihçe sergisi olacak hmm. diyeyim. E, o da kapanışı e, nereden nereye sergisiyle yaptığımız için e, oradan da birkaç sanatçı ve eser olsun istedik. Dolayısıyla Block Art Space'te şu an sergilenen eserlerden 2-3 tanesi bizde kalmaya devam edecek. Temmuz sonu kadar da görülebilecek. Ben bir duyuru yapayım mı? Duyuru zamanıysa. <gülüyor> <neyse. gülüyor> Geçen sene de yapmıştık. Bir sanat forumu yapıyoruz. Sergiye katılan sanatçıların işleri, sanatçılar, küratörler, komisyon ya da herkes geliyor ve orada bir LGBT sanatı ne yapıyor, nerede, nereden <gülüyor> ne diyor bu kavrama dair. Onu konuşuyoruz. Geçen sene de yapmıştık aynısını. Sanatçılar gelip hani işlerinin detaylarından bahsettiler, deneyimlerinden bahsettiler. Queer kavramını tartıştık. <gülüyor> Ee, bu meselenin içinde dönüp duran bir forum gerçekleştirmiştik. Bu sene yine aynısını yapıyoruz. Yarın, yani çarşamba günü oluyor, saat 2'de, saat kalatada olacak. Öncesinde de bir performans başvurusu almıştık bu sene, bir e, sanatçıdan, yurtdışından. O sanatçı 5 dakikalık bir performans yapacak. Onu izleyeceğiz, sonra da 2 saatlik bir forum gerçekleştireceğiz. Peki, ben daha genel bir soru sormak istiyorum. En sevdiğimiz üzerine bol spekülasyon yapacak sorular bence. Yani bu Onur Haftası'nda sergi etmenin, sergi koymanın e, mesela faydası Hı. ne oldu, ne ekledi? E, mesela LGBT görünümlüğüne dair ya da çeşitliliğine dair LGBT topluluklarının Belki öyle bir ikrançısı vardır. Ma nedir mahiyeti bir sergi düzenlemenin Ben bir şey söyleyebilirim. <gülüyor> bir sürü panel yapıyoruz. Forumlar gerçekleştirdik. Çok konuşan bir hareketiz biz, kendini tanı. Ama sanatın o alan bırakan gücünü ben çok kıymetli buluyorum. Sonuçta bize bir film göstermiyoruz. Mesela benim çocuğum filmini bir sürü insan izledi, hap gibi aldı, öğrendi ve evet. bir şey anladı, ailelerine gösterdi. O sanatın en büyük gücü o, hani gelip görmek ve ona daha bir şey hissetmek. O lafını bir de çok büyük söylemeyen bir alan. Hmm. Hareketin içinde bir sürü etkinlik düzenlerken serginin öyle bir kıymeti varmış gibi geliyor bundan. Bir işte. Evet aynen hani düşündürüyor ve bir atıyorum bu sene bir panel var cezaevindeki translarla ilgili. O panel çok kıymetli. Hiçbir şekilde hiyerji yapmıyorum ama o konuya dair bir sürü şey söylüyor. Ve böyle bir dolup çıkıyorsun ve böyle öğreniyorsun ama sanırım güncel sanatın öyle bir yararı var. Hani, sana bir şey gösteriyor ve sana kocaman bir alan bırakıyor. Hmm. O bana kıymetli geliyor, yani LGBT hareketi o çok konuşmama hali için kıymetli aslında. İnan bilmiyorum. İstediğin <gülüyor> zaman dahil olabiliyorsun. Evet, Hı. evet, Hı. aynen. Tam Daha da geniş zamanda. Düşünme alanı da Hı. bırakıyor demeye çalışıyorum aslında. Yani ben ne kadar bir etkisi olduğunu şimdilik bilemeyeceğim. Yani ama hani açılışta gördüğünüz kadarıyla bir ilgi vardı. Hı. İnsanlar üzerinde nasıl bir etkisi oluyor bilmiyorum ama bir alan açması açısından bu LGBT cinsellik politikalar açısından bir alan açması için de iyi olduğunu düşünüyorum bunu. Yani. Bir de biz kimiz sorusunun merkezi bir sorun olduğunu düşünürse burada da farklı evet. tezahürleri var, cevap hmm. var aslında. Belki öyle bir hareketin de kendi içinde ki diyaloğunu da Ya Bir kitap var Art Pop and Queer Culture diye. O kitap toplumsal hareketlerle sanatın nasıl eş zamanı ilerlediğini gösteriyor. İşte o dönem Türkiye'ye yolunlarsak, LGBT hareketin gönüllülüğü arttı, çok fazla e, çeşitli cinsel yönelim görüyoruz. Bu seneki sergide de böyle farklı medyumlardan iş görüyoruz, farklı sanatçıların başvurusunu görüyoruz. Kendi LGBT olarak tanımlayan sanatçıların da işini görüyoruz. Sanki böyle de bir yarar varmış gibi geliyor. hani ha, hareket yani Gündemi takip eden bir hareketin LGBT görünümü sanatı nasıl oluyor, onu görüyoruz, o da kıymetli geliyor bana. Peki buradaki mekanın temsilcilerinden sonra bir, şey, bir Yani en çok siz takip ediyorsunuz aramızdan ben e, tahmin ediyorum yani etraftaki e, işte güncel sanat hareketlerini böyle bir mesainiz olduğu için e, bu sergiyi böyle bir İstanbul'daki güncel sanat bağlamına e, kısa yani bir takım çalışımları düşünseniz nasıl neresinde görüyorsunuz? Çeşitli de yemek çeliği çeliği ve çeşitliliği anlarsın. Yani Mama adına konuşacak olursam, zaten biz iki senedir destek veriyoruz nereden nereye ve gerçekten çok değerli buluyoruz. Çünkü zaten LGBT sanat, yani tartışılan bir konu bile değil. Yani pek çok açılış oluyor İstanbul'da işte çok işte pek çok şey var ama hani baktığınız zaman ne kadar LGBT sanat gerçekten yok gibi bir şey. O yüzden yani buna kapı açması bile ve çok farklı bir kitle geliyor. Yani hem açılışta onu görüyorsunuz hem de hafta içerisinde serginin sürdüğü süre boyunca o farklı bir kitleye erişmek de güzel bir şey. O yüzden biz önemli biliyorum. Peki mama olarak da LGBTİ+ sanata... LGBT sanat nasıl LGBTİ+ bir kere onun ne olduğunu söylemekte peze olmak da biraz. En azından LGBTİ+ işte, queer ya da başka bir şey de söyleyebilir. Yani mamanın zaten açık olduğu bir alanı bu mesela yoksa hani henüz ufak geçmedi mi? Geçmiş seyirler üre baktığında ne söyleyebiliriz? Yani biraz daha teklif üzerinden gidiyoruz biz. Yani bize gelen teklifleri her zaman değerlendiriyoruz. Bizim kapımız çok açık bu tarz şeylere. Yani biz çok politik işlerde gösteren bir yeriz. Hani biraz daha samimi bir ortamımız var. O açıdan galeri formatından zaten çok farklıyız. Kapımız çok açık ama ne kadar bu alanda bir şey oluyorsunuz diye sorarsanız, yani böyle bir teklif geliyor diye sorarsanız hala biraz sınırlı. Ama serginin olması yine de iyi bir şey bence. Yani o umudu vermesi açısından. En azından burada bir takım sanatçılarla tanışıyoruz. Mesela geçen sene Hüseyin Müstamoğlu'nu göstermiştik. Bunlardanlar eserlisi kapsamında, bunlar olumlu gelişmeler, o yüzden umut var bence. Onur Haftası ya da Trans Haftası dışında da bir bu içerikli sergi yapmak teklifi oldu mu? Daha önce oldu, belki burada ona bir vesile olur aslında. Evet, yani. İşte Hüseyin'le bunu yapmıştık. Bir örnek var, evet. Ama yani yine de söylemiş olamam hazır böyle bir fırsat varken bizim kapımız gerçekten çok açık. Böyle bir teklif gelirse biz değerlendirmek çok isteriz. Yani i̇nşallah önümüzdeki sene de öyle bir şey olur. Geçen sene şöyle bir şey olmuştu. Göteborg'tan bir misafir gelmişti ve bu sergiyi görmüştü. Geçen seki sergiyi aynı sergiyi Almanya'ya taşıdılar. Birkaç iş seçip orada da sergilediler. O da böyle küçük şeylermiş gibi geliyor. Bana kıymetli geliyor. Böyle hani Göteborg'ta İstanbul'daki kuş sanatı daha bir sergiydi ve biz de iletişimi için geldiler. Ben de röportaj yaptılar falan filan güzel oldu. Geçen sene daha yerel bir sergi vardı. Evet. Bir de bu sene daha uluslararası bir sergi. Evet. İki tane yabancı katılımcı var. Bir tanesi video sanatçısı Mendi. Bir de Marine'in iki tane videosu var. Ee, ya o da hep böyle şey ağızdan ağıza oluyor. Hani herkes birbirine söylüyor ya da buraya onur haftası zamanı gelmiş bir konuk oluyor. O da kıymetli yani biraz uluslararası olmak. İyi geldi hepimizden. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Block Art Space olarak da hani madem böyle bir duyur da yapılıyor biz zaten e, mekanın kendisini İstanbul Kuyur Art Kollektif'in performansıyla açtık. Bence bu bile çok güzel bir göstergeydi. Evet. O yüzden hani böyle bir şey adını da söylemek istemiyorum. Hani Şu alanda değil de hani genel olarak her türlü proje ve her türlü Teklife açığız bizde kesinlikle. Zaten o maçta kurulmuş bir yer. O yüzden bu performans olur, sergi olur, konuşma olur. Her şekilde onlar da bize başvurabilirler zaten. Belki bir sonraki nereden vereyim? Beş mekanı. Tophane artı bu. Aslında İlhan'la şeyi konuşuyoruz. Bir yandan acaba hani ben hareketin çok ana akım olmasını sevmeyenlerdenim. 5 yani tamam, kişi, yürü evet. kişi yürüyelim demiyorum ama o daha tutkuluydu sanki. Hareket bu, e, bu kadar ortalarda değilken. Çünkü insanlar sahipsiz ve sahip çıkalım duygusuyla çok el atıyorlardı. Büyümeyi doğru bulmayanlardanım. Ben böyle minik, tatlı, <gülüyor> güzel gelenleri seviyorum. Daha samimi geliyor bana. Hani 5 katlı bir yerde <gülüyor> zor olurmuş gibi geliyor. Çünkü hepimiz gönüllüyüz ve bir anda onun organizasyonu da kolay değil. Ama o LGBT hareketinin o yer altı da inmesine dair bir şey söylemiyorum ama sen yok oluyormuş gibi geliyor. Belki senin kurulu olmayacaksın. Evet valla ben yürü. <gülüyor> istiyorum. Peki katalogdan yardım da biraz tamam. işleri anlatalım mı? Tamam. Ee, yani <gülüyor> ilan sende seçici şey dedim, ekipteydin kurulu ve beklemesekti. De. Belki hani e, çok sanatçı katılımı olmadı. Belki birazdan. E, Karapembe kar sanat kuruluklarından Aslında karapembe e, yanımda duruyor. O biraz kendisi <gülüyor> işini anlatabilir. Yani yarısı. Yarısı. Yarısı diyelim yani. Ya, e, İzmir'de e, belki Koşar Nefes Uçları'nın mücadele haftası oluyor, yedincisi oldu. E, İzmir'deki Siyah Pembe Üçgen Derneği yapıyor bu haftayı. Ben de ilk İzmir'de örgütlenmiştim. O der, dernek e, bağımsız e, olarak videolar üreten, afişler üreten bir dernek ya da performanslar yapıyor. 2009'dan beri. Adı da Karapembe Karşı Sanat Kolektifi Koşar Haftası'nın afişlerinden heykelciğine kadar çeşitli sanatçıların destek verdiği bir oluşum. Bir süre sonra Gönüllülüğün ismini kovmanın doğru olduğunu düşünüyorum ben. Bay Koşar'a destek veren insanların bir adı olsun. ve Çünkü yaptığımız şeyler kıymetli yani şeyler oluyor. Çünkü videolar üretiyoruz, tizeler üretiyoruz. İlk defa bir güncel sanat işi üretelim dedik. Ee, o kolektiften ben ve Ozan kusal Olmayan Emanet isimli bir iş ürettik. Hı. İş mao da. işin bir esprisi var. Ee, biliyorsunuz LGBT dünyasında e, birbirimizle tıpkı e, hetero olarak kadar e, dinsel ilişkiye giriyoruz. birbirimizi tanışıyoruz, evinde kalıyoruz, tekecilik şeyler yaşıyoruz. Tekecilik ilişkide yaşamaya gelen Partnerlerimizin bizde unuttuğu malzemelerden bir tanesi diş fırçaları. O diş fırçalarını yan yana koyup onun, onların bizim için kıymetli şeyler olduğunu dair bir iş ürettik. Böyle i̇ş anlatmak garip bir duyguymuş ama aslında buna dair bir şey bu. Şey diye, evrensel'deki mülakatta bu arada tek keçedeki ilişkilerin eleştirisi gibi. Evet evet tam da o. Evet. Aynen, aynen. Kesimgesel zaten Aynen. anlatabilecek yani bir şeyler. Gerçekten böyle bu diş fırçalarının 6-7 tanesi öyle, unutulmuş diş fırçaları, o gecelerden kalan. <gülüyor> ya bize e, bu yaşadığımız cinsel deneyimlerden dolayı bir şekilde bir sürü ahlaksız, işte normal dışısınız, şusunuz, busunuz diyorlar ama biz ısrarla bunları deşifre etmek istiyoruz. Bunu da böyle bir e, mizah duygusunda kullanarak diş fırçasıyla ile yapmaya karar verdik. <gülüyor> İstersen bu galerideki işleri biraz anlatalım. Tamam. Ee, ben ile açılış gecesinde tanıştım. Hülya'yı sen daha iyi tanıyorsun. Hı hı. Ee, Hülya Antakya'da yaşayan bir sanatçı. Antakya'da okumuş biri şu an Ankara'da yüksek lisans ve doktora yapıyor. Evet. E, kolaj tekniği kullanıyor. Aslında eğlen tekniği çok daha iyi. Evet, kolaj tekniği kullanıyor. E, simler e, ve boyalar da kullanıyor. E, genellikle ufak çerçeveli işleri var burada. Onun kendi renkli dünyasını görüyoruz işlerinde. Bu seri bu bir seri gibi, evet yani bir bazıları defter sayfalarından çıkma ve çerçevelenmiş işler. Genellikle böyle ikonlaştırılmış işte LGBT karakterleri var daha böyle bir kendi dünyalarında şey durumdalar. Zengin ve ışıltılı ve şey lüks bir dünya içindeymiş. lüks içindeymiş gibi böyle kendini öyle bir hayal ediyorlar belki. Burada Bergen, Bergen'i görüyorum ben. Bergen'i çok severim. <gülüyor> Hala Diva var mesela. O da neredeyse bir kutsal idol, i, idol gibi ikonlaştırılmış vaziyette. O Hala Diva'yı biz her sene yürüyüşte görürüz zaten. Ya çok gullümlü işler bunlar aslında. Belki ona söylemek lazım. Şimdi trans hareketi çok böyle acıların hareketi gibidir. Evet. Öldürü, öldürülüyoruz, kesiliyoruz, işte şiddet görüyoruz. Ama bir yandan da e, gülümün yoğun olduğu bir alan. E, Gülüm böyle şey, so eğlenceli sohbet demek. Lubuncu bir tabir. Bir yere geldi ben gelmedi çok yakından tanırım. Ganimet tek sesçisi. o da çok acılar çekmiş biri, görmediği şiddetle kalmamış tabi. Ya onu böyle işte simlerle, puantiyelerle, renklerle göstermek bana çok güzel geliyor çünkü bir yandan da olayın, yani bu, bu insanlar neşeli insanlar, hayata dair motivasyonu hiç bitmeyen insanlar. Onun yanında Gülşen var, e, Gülşen ile Ganimet arasında da böyle bir anne kız ilişkisi var. E, Translarda bir anne kız ilişkisi vardır, aynıya da yaşarlar ve aralarında böyle bir kan bağı olmamasına rağmen birbirlerine anne, o da onun kızı olur. Yan yana gelmeleri de o yüzden kıymetli. <gülüyor> evet, bir de Hülya'nın büyük bir çerçeve işi var, veren dünya güzelidir. Hı hı. Bu, bu arada demin Metin'in işaret ettiği bu işte acılarda dolu olmasına rağmen hı hı. ölümü mü? Güllüm. Evet, ölümü yüksek. Varsa Taner'in e, giriş arasında da... Evet, yani. bir bağışlamak meselesi. Ya bu Batlar'ın e, beraber yaz tutmak kavramı vardır ya böyle çok ağır, entel bir şeyden bahsetmek Hiç söylemiyorum ama çok böyle iyi gelmiş bunu okudumda. Eğer beraber bu acıları paylaşırsak bunu gülümle yani neşeyle, yani. hani kahkahalarla, heteroseksimi yıkacağız derler ya aslında o tam da gullüme işaret ediyor. bir, da bir ironi olur belki. Evet evet aynen. Ya gülüm aslında burada da var. Belgin annenin de işini yapmış anne gülümü anlatır, şöyle derler ki, 80'lerde cezaevlerinde biz güllüm yapardık, der. Öyle o işkenceleri, o Sarıhan'daki e, işkenceleri öyle atlatırdık, der. Sizin yaptığınız güllüm değil, der böyle, madilik de yapar. yapar. <gülüyor> Anlıladayız şu anda, e, videodan bahsedebilirsiniz. Videodan bahsedebiliriz. Mendil'in videosunu. Mendil'in iki tane videosu var, biri burada, biri orada. Bir tanesi böyle bir deklarasyon gibi. E, ben e, şöyle değilim, ben böyle değilim çünkü ben buyum diyor, böyle hani ona verilmiş toplumsal cimsel hiçbirini kabul etmiyorum diyor. Bütün o dayatmaları kabul evet, etmiyor aynen. ve reddediyor. Reddediyor, böyle ekrana bakarak böyle deşifre ediyor, o çok güçlü bir video. Ee, öbür tarafta da bir tane e, paten yaparak sergilediği bir performans var, o da e, çok böyle Superman esprisi var, Birim anladığım o aslında. Bir bayrak evet, evet. var sırtında. Gelen Aslında bir de sakalları var, evet. ee, böyle yine o Superman esprisine dair bir gönderme varmış gibi. Yeşil bir fonun önünde duruyor, o bilirsiniz belki o green box'ın önünde arkaya ne koyarsan, o olursun yani. Ya, ben süpermenim, böyle bir süpermenim ya da süperwoman'ım neysem ee, ve rüzgarımı da kendim yaparım, istersem süperwoman olurum diyor. <gülüyor> o Tabii, güzel, de, güzel bir de, espris biraz var. Biraz da kendi haliyle dalga geçmekte evet, evet. durumu da var yani. Evet evet bayrak, bayrak var. var. Bayrak atmış. Yerde pervane var falan. <gülüyor> Burada Esra'nın işleri var. İlhan daha iyi bilir. Ben... Esra İlbeyli. iki tuval işi var. Siyah-beyaz. Biraz baktığımızda karamsar gibi görünen. Biraz periferi. Biraz periferi yani. Şehir dışında işte ya da İstanbul büyük şehirler dışında bir LGBT bireyin yaşadığı belki o kaotik durumu ya da içe kapanmışlığı anlatıyor hı hı. diye duruyor düşündüğüm. Çünkü. Biraz taşlı duruyor. Baya bir koyu ve karansar bir e, atmosfer var. E, bu genel diğer işlerin yanında epey bir şey hmm. e, ters köşede duruyor. Yani. Kendi okumam şey mesela geçen Çorum'da dört kişi onur yürüyüşü yaptı. E, ben de Çorum'la gitmiş bilmiyor. Saat 7'de 8'de hayat biter. Böyle herkes evine gider. Öğrenciler, oradaki LGBT öğrenciler böyle beni görüntü böyle dökülmüşlerdi. İşte bu oluyor, şu oluyor falan. O çok böyle duygusal gelmişti bana böyle ilk yürüyüş gibi. Beş kişi aynı gelmişler, bir gökyüzü abari açmışlar ve bize yürüyüşümüzü yapıyoruz demişlerdi. Bana oraları hatırlatıyor evet, evet. bir karanlık. Bir, bir tür taşla sıkıntısına var. Evet. evet. Blok kartı da belki. Anlatın. Orada iki odada bir tane bir odada şey var. Ömer Tevfik'in bir fotoğrafı var. Trans misafirhanesinde yaşayan trans kadınların fotoğrafları. Daha önce büyük bir sergi yapmıştı. Bize de bir işiyle başvuruyor. Hatta Hülya'nın resmettiği Gülşen'in orada başka bir hali var. Aslında bir transın farklı görünümleri nasıl oluyor, onu da görebiliyoruz orada. Evet. Ee, onun olduğu odada Mustafa Kemal'in işleri var. Bir diye sakal bir iş. 58 tane çizimden oluşuyor minik. Ee, ve mendilinde video işi var, az önce bahsettiğimiz. Evet, bir de M.Y.K. yurttaştan bahsediyor. Evet, o evet, sakal evet, işleri oluştu. Bayağı güzel. Büyük Sabon'dan bahsediyor. Sadık'ın işi var adını kara kalem mi o, o da aslında yine şey, şey siyah beyaz bir iş. bir tür kelebekler, böcekler, dal parçaları şey o da kendi iş dünyasını yansıtan bir. <gülüyor> Bütün natürmort. Bütün natürmort gibi ama o, o hiçbir şeyin böcekler ve kelebekler ve dallar. Evet. E, Tamamen kendi iş dünyasını anlatıyor. Ben çok seviyorum bu işi. Ben de Direkt seviyorum. Direkt bir LGBT şeyi ne yansıtması da. Ama e, iş... nasıl oku, okumaları açık bir iş orada, Evet. evet. E, e, Sadığın kim... yanında Seçkin'in fotoğraf serisi var. Evet, Seçkin'in fotoğraf serisi var. Seçkin e, bir trans e, evinde. E, 97'de çekilmiş fotoğraflar onlar. Ha, sokaktan kaçan transların Şişli'ye erdikten sonra evlerini ziyaret etmiş ve orada çekilmiş fotoğraflardan oluşuyor. Evet, bir günlük Daha hayat. Evet, evet, bir günlük hayat içinde evdeki sıradan bir günü anlatıyor. Evet. Bir de orada yüzleri gözükmüyor kadınların. Evet. O da seç, acaba onun eşkine sordum ben. Senin tercihine genel transfer yüzlerini göster. Yok dedi. Ben göstermek istemiyorum dedi. Ha sorun da yoksa. Yok, öyle çekmiş <gülüyor> zaten. O da böyle farklı bir yorumdu. Genelde şeydir. Hani görünürlük probleminiz var mı diye sorulur. Hmm. Onlar da evet der ve genelde yüzlerini göstermezler. O 90'lardaki sırtını dönen trans kafasına kese kağıdı geçirmiş televizyon programları geliyor aklıma. Ama burada sanatçı kendi tercihi olmasa iyi bir politik duruş aslında kıymetli geliyor bana. Evet. Sonra Şafağan duvar kağıdı var orada. Evet e, Şafağan e, içerideki e, bütün o kolonu dolaşan hmm. aslında bir kenar süsü gibi evet. e, dolaşan güzel eğlenceli eğlence bir işi var. Ee, o da çok güzel hayattan bir parça, bir domestik hayattan. Evet, domestik hayattan bir parça bir biraz daha e, e, cinsellik, e, şey aksesuarlarının e, işte e, e, onları bir süsleme haline getirip odayı e, dolaşması e, da çok enteresan geldi bana. Evet. Bu kadın emeği meselesi vardır ya hani böyle dikiş işte biçki dikiş kursları falan bu tür işler beni çok heyecanlandırıyor. Hani böyle hani kasnak dikiş gibi böyle formların yeniden yorumlaması, yorumlandığı işler çok seviyor. mesela duvar kağıdı işte ev içi bir şeydir ya onu öyle yorumlamak ya da bu Hülya'nın kaneviçi içi ya da Elif'in Elif'in Elif kasnak işi falan çok evet. iyi bir form bu. Çok kuyu bir şey aslında. Evet, <gülüyor> evet bu kadınların günlük hayat içinde eee el işleriyle hmm. e, görmez oldukları yerlerde onlar birden o işlerin içine bir türlü LGBT ya da şey benim bir okuma başka türlü bir ifadeye evet. sokmaları çok enteresan aslında. Elif'ten bahsetmişken Elif'in işini de bahsedebiliriz. Böyle bir dokuma işi. Burada ben böyle işlerden bahsedebiliyip kendi okumalarımı söylüyorum. Tabii. Bir kasna bu halı, halı gibi bir işin içinde BDSM bir espri olması çok güzel geliyor bana. Bizim ortaokulda halı evet. e, Dokunma, evet evet onlara dair. O boyutta ufak bir Hı. iş. İçerideki salonda da karşıda Kemal'in bir büyük bir var. deseni yani var. Büyük çok eğlenceli çok bir uzuşuk, eğlenceleri var aslında. Türk Hamamı'nı anlatıyor. Türk Hamamı hakkında bir sır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Naşlamış bir similya var, biz onu geç geçiyoruz. <gülüyor> biraz hayal ediyoruz aslında. Türk Hamamı hakkındaki o bütün o fanteziler, <gülüyor> onu biraz ters ediyor aslında. Biraz korkulan bir yere haline getiriyor hamamı. Ee, çok eğlenceli buluyorum ben de şimdi. Onun karşı duvarında da üç tane iş var. Hüseyin işi, de Kıvanç Öztüre'nin işi, bir fotoğraf işi. Ben bu işi seviyorum. Otoportre. Oto portre evet sanatçıın kendisi. Oto portre bu klasik resmede gönderme var aslında. Kendisine bir venüs duruşu içinde Ama, göstermiş, fotoğraflamış aslında kendi portresi. Bir müdahale de var orada fotoğrafta. Bir tür e, photoshopla kolajlamış. E, üzerinde bir zambak e, resminin evet. arkası. Yani bir zambanın arkasından bakıyor bize. Çift pozlama gibi bir şey. Var. Evet. Ben de çok bu renesanstaki o klasik resimde bir gönderme var. Ve günümüzden işte bir takım ilgiler de var. Bir aşireleri e, dağınık yatak. Hmm. Evet. Bir de şey. Onun yanında da Anıl'ın çetrulet e, Camford'dan ee, çizdiği küçük çizimler var. Küçük böyle not kağıtlarına. Forsitesi vardır. Ee, para karşılığında insanlar istediğini yaptırırsın. İşte Şurunu aç, burunu aç. O da o da gördüğü, ekranda gördüğü şeyleri çizmiş. Böyle küçük kağıtlara. Güzel bir iş o da. Bir de Hüseyin'in içinden bahsettik. Laman'ın içinden bahsetmedik. Ha, evet. ee, cinsellik üzerine diye, sessizlik diye bir iş. geri döndük. Unutmayalım. <gülüyor> Arkadaşlarına yazdığı notlardan oluşan bir defter ve o defterin İçindeki i̇şte küçük karalamalardan oluşuyor. Bir yerleştirme işi. Hepsini saydık değil mi? Kimseye şey yapmadık. <gülüyor> e, saydık herhalde. Evet, evet. Böyle 15 evet. tane iş var, bir de bir performans işi var. 16 Aa. iş. Performansta yarın olur. Performansta yarın sattık. Evet, yarını bir, bir daha bir hatırlatalım. Yarını bir daha hatırlatalım. Saat Galata'da, saat e, 2'de, Kuvir Sanat Forumu, sanatçılar, küratörler, galerilerden, bize destek olan galeriler, ve herkes açık olan bir e, panel olacak bu e, forum olacak. Öncesinde de beş dakikalık bir sanatçımız var, yurtdışından gelen, doğru söylemeye çalışıyorum ismini de Marin Mari. Onun da bir video şeyini izleyeceğiz, performansını izleyeceğiz. <gülüyor> bu arada çok kısa sürede bu seyirde. Evet. Onu söylemek. De ona kadar. 30'una kadar. <Gülüyor> Otuzuna kadar akşam 7'ye kadar açık galeri. Galeriler birden yediye kadar. İşte biz bir duyuru yapalım. Şimdi nasıl söyleyecekti? Perşembe günü bizim aslında Çukurcuma'da yaptığımız böyle bir kreatif Çukurcuma inisiyatifi kuruldu. Onun bir gecesi olacaktı bu sergiye denk geldi. O yüzden 25 Haziran perşembe günü bütün Çukurcuma'daki galeriler ve sergiler ona kadar açık olacak. Bir gece turu düzenlenecek. O da bu sergiye denk gelmesi çok iyi oldu. Dolayısıyla perşembe günü isteyen ona kadar da gezebilir. Hı hı, evet. Var demek istediğiniz, atladığınız? Vallahi çok teşekkür ederiz bize zaman. Ederiz. Bir de şey yapmayı düşünüyoruz. Umarım onu da konuşuruz. Bir. Bu forum, iki yıldır bir forum yapıyoruz. Bunları deşifre edip kitap çıkaralım diyoruz. Evet. Güzel olur. Eğer olursa o da bir hayal. Gönüllere çağırıyoruz. Gönüllere çağırıyoruz. Deşifre, deşifre istiyoruz. Yürüyüşe bekliyoruz. 28'inde saat 5'te. Kocaman çok ağır bir bayrağımız var. Evet. Taksim'den <gülüyor> tünele yürünecek. Aynen. Buyurun gelin. Peki. Teşekkürler.